Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu aleyha Resulina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ecma'in ve bahad. Kardeşlerim Ramazan'la ilgili son ses kaydımızı inşallah yapıyoruz bugün. Bugünkü değineceğimiz konular itikaf kadir gecesi ve ihyası ve fıtır sadakası ile alakalı olacak inşallah. İlk konumuz itikaf. Kardeşlerim itikaf İbadet maksadıyla insanlardan uzakta Kur'an okumak, namaz kılmak, zikir yapmak, dua etmek, tefekkür etmek gibi birçok ibadeti, itaati bir arada bulunduracak şekilde mescitte bulunmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan ayında son 10 gün itikafa girerdi. Vefat ettiyse neyse Ramazan'ın son 20 gününü itikafta bulundu. Allah daha iyi bilir ya. Özellikle Ramazanda yapılan itikaf ile kastedilen şey bir sonraki isteyeceğimiz konu olan Kadir Gecesi'ne tevafuk etmek. O geceyi ibadetle ihya edebilmek maksatındır. Salih bir niyet ve samimi bir kararlılıkla bu itikaf ibadeti yerine getirilir. Allah da bu hussta o kimseye yardım eder şüphesiz. Kardeşlerim itikaf şer'i bir halvettir. Yani dayanağı din olan bir Allah'la baş başa kalıştır. İtikafta bulunan kimse kendisini Allah'a itaate ve Allah'ı anmaya hasretmiş, kendisini Allah'ı anmaktan meşgul edecek her şeyden ilişkisini kopartmıştır. Kalbiyle ve kalıbıyla Rabbine ve kendisini Rabbine yaklaştıracak şeylere yönelmiş olur. Böyle bir kimsenin allah Teala ve onun kendisinden razı olması dışında hiçbir maksadı kalmaz. Yılın her döneminde itikaf. Girilebileceği gibi özellikle Ramazan ayında Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girilmesi Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir ki ondan sonra sahabesi ve önde gelen salih kimseler bu ibadeti yerine getirmeye devam etmişlerdir. Günümüzde de bu devam etmektedir. Her ne kadar içinde bulunmamız sıkıntılı dolayı bu sene mümkün gözükmüyor olsa da bundan sonrası için veya Ramazan'dan sonrası için yerine getirebilecek çok değerli bir ibadettir. Allah Teala bizleri bu ibadette kolaylaştırdığı kullarından eylesin. İşleyeceğimiz ikinci konu kardeşlerim Kadir gecesidir. Kadir gecesi malumunuz olduğu üzere Ramazan'ın son 10 günü içerisinde gecelerden bir gecedir. Bu gece çok değerli bir gecedir. Bu gece hakkında Allah azze ve celle müstakil bir sure indirmiştir ki o Kadir suresidir. İnna enzelnahu fi leyleti kadir. <gülüyor> Şüphesiz ki biz bunu yani Kur'an'ı Kadir gecesidir dedik buyur Allahu Teala. Ve ma edra kemaleyle tul kadir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Leyletul kadri hayrum min alf seher. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenazzulul malaikatu ver ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. O gece melekler ve ruh yani Cebrail Aleyhisselam Rab'binin izniyle her bir iş için inerlerdi, inerler. Selamun hiye hatta metba'ul fecr. O gece fecrin doğuşuna kadar selamettir. Buyuruyor Allahu Teala mealen. Kardeşlerim bu gece Allah'ı razı edecek bir ameli işlemek o gecenin dışında yapılan bin aylık amelden daha hayırlıdır diyor alemlerimiz. Hâkeza bu gece kendisine Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay ise 83 yıl 4 aya tekabül eder. Yani bir insanın 83 yıllık ömrü olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama bu geceyi isabet ettirir ve Rabbini razı edecek bir şekilde değerlendirebilirse 83 yıla sığabilecek ameller bu geceye sığmış sığdırmış olur. Allahu Teala bu hususta bizleri muvaffaklasın. Bu gece hakkında Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhar ve Müslüm'e gelen bir hadisde de şöyle buyurmakta. Sureyi ve Kadir Gecesi ile ilgili ayetleri Şehreder manada. Men gâme kadri gadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min Her kim imanla ve karşılığını Allah'tan umarak kadir gecesini kıyamla ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır, mağfiret olunur buyuruyor. Bu manada Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem az önce söylediğimiz gibi her sene Ramazan ayının son an gününde itikafa girer mescide kapanır ve Rabbi ile baş başa kalırdı. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bunu uyguladığı gibi ashabına da bunu teşvik etmiştir. Ve demiştir ki sizler Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayın. Bu da Bukhari ve Müslüm'de gelen bir hadis-i şerif. Gene Bukhari'de gelen bir hadis-i şerifte Mubademin Samit Allah aktardığına göre bir gün Nebim sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin hangi gece olduğunu haber vermek için ashabının Yanına mescide çıkmıştı. Ancak bu esnada Müslümanlardan iki adamı kavga ettiler. Bunun üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kadir gecesini size haber vermek için çıkmıştım. Ancak falan ve filan kimse birbirleriyle kavga ettiler de onun bilgisi benden kaldırıldı. Böyle olması sizin için daha hayırlıdır. Sizler onu son 9. 7. veya 5. geceler arayın buyurmuştur. Evet, kardeşlerim Kadir gecesinin ne zaman olduğu unutturulmuştur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onun da buyurduğu gibi belki de bu unutturulma bizim için daha hayırlıdır. Çünkü Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde özellikle de 21. 23. 25. ve 27. gecelerde aramamız tavsiye edilen bir ibadete dönüşmüştür. Bunun gizlenmesinin hikmeti de şüphesiz o geceyi aramaya ve bu geceye ulaşmak arzusuyla insanların çalışmalarına vesile olmasıdır. Bu sebeple Kadir gecesine isabet edebilmek ve o geceyi Rahman'ı razı edecek işlerle geçirebilmek için özellikle 21. gece, 23. gece, 25. ve 27. geceleri ihya etmeye, vaktimizin çoğunluğunu Allah'ın razı olacağı işlerle geçirmeye gayret etmemiz gerekir. Nitekim, bunun önceki ses kayıtlarına değindiğim gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına teravih namazı kıldırmıştı. Ebu Zer radiyallahu canahtan... Nakledilen o hadiste son yedi gün kalıncaya kadar namaz kıldırmamıştı. Son yedi günün gecesinde Aleyhisselatü Vesselam gecenin üçte bir geçinceye kadar insanlara teravih namazı kıldırmıştı. Sonra son beş gece kalınca gecenin yarısı geçecek kadar teravih namazı kıldırmıştı. Son üç gece kalınca yani yirmi yedinci gecede ise neredeyse sahuru kaçıracak kadar uzun süreyle teravih namazı kıldırmıştı. Gerek kendisi, gerekse sahabesine emri ve uygulaması bu geceleri, Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerini ibadetle, Rahman razı edecek işlerle geçirme gayreti içinde olduğunu ve bunu tavsiye ettiğini görüyoruz. Bu gecenin hangi gece olduğu hakkında kesin bir bilgi yok elimize. ehl Sünnet âlimi arasında oldukça fazla görüş ayrılığı var. Bu gecenin ne, hangi gece olduğu hakkında. İslam ümmetinin çoğunluğuna göre bu gece 27. gecedir. Ramazan'ın 27. gecesidir. Bunun da delili İmam-ı Müslüman sahihinde gelen Zer İbni Hubeyş'in aktardığı Ubey İbni Ka'b radiyallahu anh'ın beyanıdır. O hadisin içerisinde Ubey İbni Ka'b radiyallahu anh'ın Ramazan'ın son 10 gün içerisinde ve 27. gecede olduğunu kesin olarak beyan etmekte. Ancak Üniversitesi radiyallahu Allah'ın sözü bizim için daha teşvik edici olsa gerek. Şöyle ki seneyi ihya eden kimse Kadir gecesini isabetler diyor. Biz bunu biraz daha daraltalım. Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerini hiyaden kimse Kadir Gecesi'ni isabet eder ve bu geceyi hakkınca değerlendirmiş olur diyelim. Ve bu şekilde tavsiye edelim, teşvik edelim kardeşlerimize. Bu gecenin alametleri gece sakindir, soğuk da değildir, sıcak da değildir. Gece açıktır, ay parlaktır, hiçbir yıldız kaymaz. Bir de o gecenin sabahında yani o gece geçince ertesi günün sabahında güneş şu asız yani ışın olmaksın kızıldı yok halde doğacaktır. Bu gecede yapılabilecek işler az önce söylediğimiz gibi Kur'an okumak, namaz kılmak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, Allah'ı anmak gibi onun seveceği her türlü amel olabilir. Eğer içinde bulunduğumuz gecenin Kadir gecesi olduğunu anlar isek bu gecede yapılacak dua ise Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ayşe Vadem'e radiyallahu tealaya ya, ya öğretti şu dua olmalıdır. Allahümme inneke afuvün tuhibbul affe feafu anni Ey Allah'ım şüphesiz ki sen çok affedensin. Affetmeyi seversin. Ben de affet. Değineceğimiz son konu kardeşlerim fıtır sadakası. Halk arasında fitre diye bilinen ibadet. Kardeşlerim fıtır sadakası hicretin ikinci senesinde Şaban ayında meşru kalanmıştır. Kendisinin ve ehlinin bir günlük yiyeceğinden fazla olarak bir miktar yiyeceğe sahip olan kimse her bir Müslümana vermek vaciptir. Kişi kendisi, hanımı, çocukları, hizmetçileri ve nafakasının üzerine aldığı diğer kimselere fitresini vermekle mükelleftir. Fıtır sadakasının hikmeti sünnenlerde şöyle gelmekte. İbn-i Abbas radiyallahu aleyhi ve der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Oruçluyu işlediği faydasız söz ve fiillerden, çirkin ve ölçüsüz laflardan temizleyici ve de fakirlere bir yiyecek olmak üzere fıtır sadakasını farz kıldı. Artık her kim bunu namazdan önce öder ise o makbul bir zekattır, fıtır sadakasıdır. Her kim de namazdan sonra yani bayram namazdan sonra kalır o zaman öderse o ise sadakalardan bir sadakadır. Dolayısıyla fıtır sadakası vacibiyeti üzerinden düşmemiştiler. İbn-i Ömer gelen Muhariye hadisinde şöyle buyurulmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını her Müslüman köle ve hür. Erkek ve kadın küçük ve büyük üzerine bir sağ miktarınca arpa bir sağ miktarınca hurma olarak farz kıldı. Bu sadakanın insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti. Alimlerimiz bu sadakanın bayram namazına yakın verilmesi faziletidir ancak bayramdan bir iki gün önce de verilebilir demektedirler. Bukhar ve Müslüm'de gelen başka hadiste Ebu Sayyil El-Hudriye radiyallahu anh diyorlar ki biz fıtır sadakasını buğdaydan bir sağ, arpadan bir sağ, kurmadan bir sa, süzme yoğurttan bir sağ ve kurucumdan bir sağ olarak çıkartır verirdik. Evet kardeşlerim fıtır sadakası verilecek bu yiyecek cinsleri o dönemde insanların zaruri ihtiyaç duyduğu temel gıda maddeleriydi. Bu sebeple farz kılınmıştır diyor alimlerimiz. Dolayısıyla biz de gömülüze fıtık sadakasını verirken her belde kendi yöresinde makbul olan zaruri ihtiyaç maddelerinden, temel gıda maddelerinden olarak verir. Hadisin içine geçen bir sağ miktar ise yaklaşık üç kiloya tekabül etmekte. Biz de Fıtır sadakasını verirken kişi başı yaklaşık üçer kilo olmak üzere etten, pirinçten, bulgurdan, fasulyeden, nohuttan, mercimekten verebiliriz. Kardeşlerim önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Fıtır sadakasının mutlaka hadiste geldiği gibi yiyecek olarak verilmesi gerekmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisi yiyecek olarak bunu farz kılmıştır. Hem de özellikle i̇bn Abbas olan gelen hadiste beyan edildiği üzere... Fakirlere yiyecek olmak üzere fıtır sadakasını farz kılmıştır. Sözüne dikkat çekmek istiyorum. Günümüzde fıtır sadakasının fakirlerin daha fazla ihtiyacı var ve daha çok ihtiyaçlarına yarar gerekçesinden dolayı fıtır sadakasının para olarak verileceği fetvasına giden alimler var. Bu Allah daha iyi bilir ya hatalı bir fetvadır çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmayan bir ibadet ondan sonra ibadet olamaz. Onun döneminde yapılan bir kayıtlama daha sonra değiştirilemez. Her ne kadar günümüzde fakirlerin ve mazlumların paraya olan ihtiyaçları, yiyeceğe olan ihtiyaçlarından daha fazlaysa o dönemde sahabe-i ikramı fakirlerinin paraya olan ihtiyaçları yiyeceği olan ihtiyaçtan arpadan, buğdaydan üzümden daha fazlaydı elbette ki. Ve buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu dinar veya dirhem şeklinde nakit olarak, para olarak farz kılmadı, yiyecek olarak farz kıldı. Bu fetvayı veren alimlerin fetvasının hatalı olduğuna dair şöyle bir görüş var alimler arasında. Diyorlar ki, fıtır sadakasını yiyecek olarak verilmesi yerine ihtiyaca daha fazla karşılık verdiği için para olarak, nakit olarak verilebilir diye görüş bildiren alimler iki usta hata Birincisi, Kur'an ve sünnet naslarına aykırı fetva veriyorlar. İkincisi de bu şekilde yapmakla fakirlerin paraya yiyecekten daha fazla ihtiyaç duyduğu maslahatını Allahu Teala göz ardı etmiştir. Veya unutmuştur zannına kapılıyorlar veya bunu iddialıyorlar haddi zatında. Bu çok yanlış bir iştir diyorlar. Biz de şahsen bu usta böyle düşünüyoruz. Pıtır sadakasının mutlaka yiyecek olarak verilmesi... Ve temel gıda maddelerinden kişi başına üçer kişi olarak verilmesi yerinde olacaktır. Ramazan bayramının önce verilmesi ile bu pıtır sadakası farziyeti kuluncağından alem. Allah Azze ve Celle bizleri Ramazan ayının hakkıyla ihya eden kullarından kılsın. Kadir gecesine isabet edip Kadir gecesinde Rahman'ın rızasını kazandıracak şekilde bin aydan daha hayırlı olacak şekilde değerlendirebilmeyi nasip etsin ve sadakalarımızı hakkınca verip rızasını kazanabilmeyi bizlere nasip eylesin, kolaylaştırsın aziz becelde hada ista'mu azimeli ve bihamdik <gülüyor>